إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Bugün 1 Ocak 2010 Cuma İman serisi derslerimizin 14. dersi Tevfik Allah Azze ve Celle'den Şimdi en son dersimizde Allah'ın an vehme düştüğüm bir yer var Orayı düzeltelim bu derste Sonra kaldığımız yerden devam edelim Şimdi hatırlarsanız geçen ne dedik Allah Subhanahu ve Teala Bazen bir vasfı, bir ismi, bir hali birileri için ispat eder sonra başka bir yerde onu nef yedebilir. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. İşte bu en son söylediğimizi örnek olarak mesela Kadhi alamullahul muavvikina minkum vel qa'ilin liikhwanihim helumma ileyna için işte Allah Subhanahu ve Teala içinizden savaşı engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelin diyenleri elbette bilir. Ayetini örnek gösterdik. Değil mi? Dedik ki bak Allah subhanehu ve teala Burada e, Vel qailîne li Kardeşlerine bize gelin Diyen insanları Örnek verdik Yani burada kardeşleri müminlerdir Allah subhanehu ve teala da Burada münafıkları kardeşleri olarak Adettiğini söyledik değil mi? Sonra bunun mukabilinde Ayet olarak da başka bir ayette ne dedi Allah subhanehu ve teala Ve yehlifune billahi İnnehum leminkum Onlar sizden olduklarına dair Allah'a yemin ederler hum minkum, Onlar sizden değillerdir Dedi. Şimdi o zaman ilk ayette ne dedik Dedi ki kardeşleri demiş oldu Bu ayette ise sizden değillerdir dedi. Ancak burada tabi bir vehme düştük Allah razı olsun bir tane kardeş beni bu noktada uyardı ee, Allah razı olsun Yani bayan bir kardeş ilim talebesi Bunun farkına varmış kendisiyle görüştük söyledi bunu dedi ki orada dedim ihvanuhum kısmı yani kardeşlerine bize gelin dedikleri kısmı münafıklar tamam e, müminler değil hakikaten de öyle münafıklar ancak e, beni vehme düşüren orada kafamın li ihvanihim kelimesine takılması kardeşlerimiz lafsına takılması yoksa verdiğimiz ayet yine doğru anlatabiliyor muyum iki ayet de şimdi verdiğimiz iki ayet de yerinde ancak o e, el-kâilîne ayeti yani kardeşlerine derler ayetindeki istilal noktası ih ihvânihim kısmı değil anladık? ihvânihim kısmı değil. Aynı ayetin başka bir kısmı. Şimdi bak biz ayetleri hangi makamda delil getirdik? Dedik ki Allah Subhanahu ve Teala bir ismi veya bir vasfı, bir hali birileri için ispat eder. Sonra aynı hali veya durumu veya ismi başka bir yerde aynı kişiler için nefeder. yeder. Bu ayeti zikrettik. Ayeti doğru verdik. Ancak işte dediğim gibi ikhvanihim kardeşler kelimesi geçtiği için ayette kafam ona takıldı ve öyle devam etti yani. Ancak aynı ayette ayetin başka kısmında istilden noktası. Orası ne? Şimdi Allah subhanehu ve teala hani buyuruyor ya قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ Allah sizden olan Ha? Sizden olan yani içinizden sizden olan savaşı engelleyen kişileri ne yapar? Bilir ve kardeşlerine yanımıza gelin diyenleri bilir. Biz kardeşlerime kısmını istilal olarak getirdik. Halbuki istilal olarak getirilecek yer ayetin kardeşlerine kısmı değil. Çünkü oradaki kardeşleri münafıkların oradaki kardeşleri evet oradaki kardeşleri de münafık. Delil noktası şurası ayetin en başı. Allah Teala ne buyurur? Kad ya'alemullahul mu'avvikina minkum. Allah sizden bak sizden kısmı. Anladık axi. Allah sizden içinizden engelleyenleri bilir. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala içinizden dediği kim? kime hitapla söylüyor bunu? Müminler değil mi? Müminlere diyor ki Allah sizin içinizden savaşı engelleyenleri ne yapar? Bilir. Ha kısmı burası sadece. Sadece ayette istisnal noktasını karıştırdık. Yoksa ayetler aynı ayetler. O zaman ne olmuş oldu mevzu? Şimdi bu ilk ayette قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمَعَغَق۪ينَ مِنْكُمْ Allah sizden alıkoyanları, içinizden savaşa alıkoyanları bilir. Ayetindeki içinizden kısmı. Yani Allah müminlere diyor ki bu münafıklar içinizden olan, sizden olan bu münafıklar. Yani bu münafıklar sizin içinizden. Ve sizden lafını oraya, e, orada belirtiyor Allah Sübhanahu Teala. Ama başka bir ayette ve billahi innahum le minkum onlar sizden olduklarına dair yemin ederler ve minkum ama onlar sizden değillerdir. Onlar içinizden ne değillerdir. O zaman ilk ayette dedi ki içinizden münafıklar. Bu ayette dedi ki onlar sizden yani veya sizin içinizden değildir. Yani minhum minkum. Yani minkum ve Şimdi Allah subhanehu ve teala ilk ayette minkum dedi. Sizden, içinizden. Ebru ayette ve mâ minkum. Onlar sizden değillerdir. Anladık sizler yerine. Bir işgal yok tamam. Sadece ayette sizler noktasının yeri farklı. Yoksa ayetler aynı. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Şimdi geçen derste ne söyledik? Dedik ki <gülüyor> E, dedi ki inşallah önümüzdeki yani bu dersi kastederek önümüzdeki dersten itibaren Ehl-i Sünnet'in selefin delillerini sayacağız imanla alakalı. Çünkü hakikaten yani bu ders hariç 13 ders yaptık. 13 ders boyunca genelde hep usuller, kaydeler üzerinde durduk. Bu dersten itibaren de zaman zaman bunlara değineceğiz. E, tekrar babında veya ziyade babında değineceğiz yerine göre. Ancak işte bu önümüzdeki bir iki ders boyunca ehl sünnetine bir delilleriniz geleceğiz. Tamam mı? O zaman e, diyoruz ki Selef'in iman hakkındaki sözlerine kitap, sünnet ve icmadan ne deliller? Selef'in iman hakkındaki sözlerine sünnetten, kitaptan, sünnetten, ümmetin icmasından deliller. Şimdi Selef ne diyordu? Dikkat Selef'in sözlerine deliller diyoruz. Yani Selef'in iman hakkındaki birçok sözü var. Gerek eksilmesiyle alakalı olsun, gerek amelin imandan cüz olduğuyla alakalı olsun vesaire. Eee istisna ile alakalı olsun birçok selefin söylediği şeyler var. Şimdi selef ne diyordu mesela imanın tarifinde? Diyordu ki iman söz, kalp veya itikat ve ameldir. Değil mi? Söz, kalp, ameldir. Şimdi baktığın zaman bu tarif üç şeyi içeriyor kendisinde. Birinci olarak imanın dil ile ikrar kısmı. Dil ile ikrar kısmı. İkinci olarak kalp veya itikat kısmı. Üçüncüsü ise amel kısmı. Şimdi bunların teker teker delillerine gelecek olursak. Şimdi birinci olarak imanın dil ile ikrar kısmının delilleri. Mesela Allah subhane ve teala buyuruyor ki. Kulu, âmanı belli ve ma ânzil eliyna ve ma ânzil eli Abraham ve İsḥaq, Abraham ve İsmail ve İsḥaq ve Yaqub ve Al-Ṣabat. Allahü Subhanahu Teala diyor ki, Kulu, <gülüyor> dîn ki, biz, bize indirilene, İbrahim, e, İsmail, e, İsḥaq, Yaqub ve Al-Ṣabat'a indirilene iman ettik, dîn diyor. Bak, sözden bahsediyor. Görüyor musun? Allahü Subhanahu Teala dîn diyor ve devamen diyor ki ve, ve utiye Musa ve İsa ve ma utiyen min rabbihim. Ve Musa'ya, İsa'ya verilene ve bütün peygamber e, peygamberlere Rableri tarafından verilen e, Rableri tarafından verilenlere iman ettik deyin diyor Allah Subhanahu ve Teala. La nufarriqu beyne ahadin minhum. Birini diğerinden ayırmayız. Ve nahnu lehul lehu muslimun biz ona Müslümanları teslim olanlar. Feen amenu sonra Allah Subhanahu ve Teala ne diyor devamında burası önemli. Feen amenu bi misli ma amantum bihi. Eğer onlar sizin inandığınız gibi inanırlarsa fe kad hidayete bulurlar. Ve entevellu eğer yüz çevirirlerse فإنما هم في Onlar ayrılık içerisindedirler, ayrılığa düşmüş olurlar. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayetin başında ne dedi? Kulû deyin ki. İşte bak bu ayette İmanın tarifindeki söz kısmının delili var. Anladık akı burayı. Yine Allah Subhanahu ve Teala başka bir ayette kul ki: "Âmennâ billâhi ve mâ unzile aleynâ ve mâ unzile de ki: ki "Allah'a ve bize indirilene ve İbrahim'e indirilene ne yaptık?" iman ettik deyin diyor. İn Allahu Subhanahu ve Teala burada söz ile söylemeyi emre diyor. Yine sünnetten dille gelince mesela Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem ne buyuruyor? Umirtu en uqatila'n-nase hatta la ilahe illallah. Ben insanlar ta ki la ilahe illallah deyinceye kadar insanlarla ne savaşmakla emir olundum. Tamam? Bak yine Allah Subhanahu ve Teala ne buyurdu? Emr etti an oqatil annas ben insanlarla savaşmakla emrolundum ne zamana kadar hatta <gülüyor> yekulu ta ki kadar işte yine burada söz ile dil ile söylemenin neyi var talebi var ne söyleyinceye kadar la ilahe illallah şimdi bu deliller sözsüz imanın olmayacağına delildir hatta imam-ı acuri olsun imam lalekayı şer usul ehli sünneti e olsun bu delillerle mesela istidlal ederek sözün, imanın olmazsa olması olarak delil getirmişlerdir. ehl Sünnet âlimlerimiz. Şimdi bu imanın bir tarifindeki söz kısmının delilleriydi. İkinci kısım olarak ne var? Kalb ile itikadın delilleri. Değil mi? Kalp var. Kalb ile itikadın delilleri. Mesela Allah subhanehu ve teala buyuruyor ki Ya eyyüher rasul, ey rasul La yehzumke seni üzmesin. Kim? Ellezine yusari'one fil kufur Küfür içinde koşanlar seni üzmesin minellezine kalu şöyle diyenler Âmennâ bi efvâhihim ağızları ağızlarıyla iman ettik diyorlar velem tu'min kulûbuhum kalpleri iman etmemiş halde yani ne diyor Allah Sübhanü ve Teâlâ ey resul ağızlarıyla iman ettik deyip de kalpleriyle iman etmeyenlerin küfürde küfür içinde koşmaları ne seni üzmesin Sonra Allah Subhanahu ve Teala devam ediyor. Ayette sonra en son diyor ki: "Ula'ike ellediine lem yuridillahu an İşte bunlar Allah Subhanahu ve Teala'nın kalplerini temizlemek istemediği kimselerdir. "Lehum fid dunya Dünyada onlar için bir zillet vardır. "Ve lehum fil ahireti azim." Ahirette de azim bir azap vardır bunlar için. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala ayette ne buyurdu? velahum velem tu'min kulubuhum kalpleri iman etmemiş kişiler yani ağızlarıyla söyleyip de kalpleri burada ise neden bahsetti Allah Subhanahu ve Teala kalpten Yine Allah Subhanahu ve Teala buyuruyor ki kaletil a'rabu amanna Arabiler ne dediler iman ettik dediler kul lem tu'minu iman etmediniz velakin <gülüyor> qulu ancak deyin ki eslemna teslim olduk deyin müslüman olduk deyin ve lamma yedhulü'l-îmânu ve lamma Henüz iman ne? Henüz iman kalplerine girmedi. Yine Allah Sübhan ve Teala burada ne buyuruyor? Ve lamma yedhulü'l-îmânu fî kalplerine henüz iman girmedi. İşte burada da yine Allah Sübhan ve Teala kalptan bahsediyor. Yine başka ayette Men kefe ra billahi min ba'di imanih illa man ukriha ve kalbu mutmainnun bil iman ve lakin men sharaha bil kufri sadran fe aleihim ghadabun min Allah ve lehum azim kalbi imanla dolu olduğu halde ikrah altında olanlar müstesna olmak üzere kim imandan sonra küfr eder ve fakat küfre göğüş, göğüs göz açarsa Bunların üzerine Allah'tan bir gazap vardır, gazap vardır ve onlar için büyük bir ne vardır? Azap vardır. Şimdi Allah subhanehu ve teala bu ayette ne buyuruyor? Kalbi imanla dolu olduğu halde. Yine burada Allah subhanehu ve teala kalpten bahsediyor. Yine başka bir ayette kalple alakalı. وَلَا كِنَّ اللّٰهَ kumul اِلَيْكُمُ الْا۪يمَانَ وَزَيَّنَهُ ف۪ي Ancak Allah ne? imanı size sevdirdi ve onu kalplerinizde ne yaptı? Tezyin etti. Bak yine Allah subhanehu ve teala burada kalpten bahsediyor. Yine başka bir ayette. Ketebe fi kulubihumul iman. Tamam. Bak yine kalpten. Fikulubihum. Fikulubihumul iman. Yani burada yine Allah subhanehu ve teala neden bahsetti? Kalpten sünnetten delil. Mesela Nebi Susem ne buyuruyor? Men kâle la ilâhe illallah halisem min kalbih de halel cenneh. Kim? Halis bir şekilde kalbinden ihlaslı bir şekilde la ilahe illallah derse cennete gelir. Bu yine bu hadisede ne? Kalpten bahsetti. Şimdi bütün bu deliller gösteriyor ki kalbin itikadı ve tasdiki olmadan ne? İman olmaz. Tamam? Kalbin tasdiki de olmadan ne? İman olmaz. Sözü anlattık. Ee, kalbi, kalbi anlattık. Ki bu ayetlerle kalbi alakalı bu ayetlerle yine serif alimlerimizden birçokları delil getirdiler. İmam Lale Kay olsun, İmam Acırca olsun vesaire. Şimdi bir de üçüncü olarak imanın tarifinde hangi kısım vardı? Amel kısım. Üçüncü olarak imanın amelden olduğu ve yani amellerin imandan olduğunun delilleri ve bu deliller yani amellerin imandan olduğu delilleri kısmı. Ancak tabi bu deliller birçok yönlü. Bu deliller nedir? Birçok yönlü. Zaten bu asıl bizi ilgilendiren bu üçüncü kısmı. <gülüyor> Birincisi sözdü, ikincisi itikattı, üçüncüsü ise neydi? Amel. Şimdi bunların delillerine geçeceğiz. Ancak burası çok önemli. Yani bu kısım üzerinde bayağı duracağız inşallah. Hatta önümüzdeki derste de bu kısmı devam ettireceğiz inşallah. Çünkü amelin imandan olduğuna dair ahi deliller çok yönlü. Tamam mı? Çok yönlü. Ve maalesef bu yönlerine pek dikkat edilmiyor. Dikkat et, delil var demiyorum. Bak ne diyorum? Çok yönlü delil var diyorum. Çok yönlü. Yani birçok e, vecihleri, yönleri var ve bu her yönün altında onlarca delil var. İnşallah tam 13 yönden 13 yönden bu delilleri serdedip anlatacağız. Ve bu 13 yönü, 13 noktayı serdederken amelin imandan oluşunu çok farklı bir boyutta ele alıp işleyip dikkat çektireceğiz inşallah. Çünkü özellikle amelin imandan olduğunun delilleri zikredilirken birçok istilal noktası anlatılmıyor. Hatta birçok istilal noktası kaçırılıyor. Yani bunun başlıca sebeplerinden biri de mesela... Delillerin hangi vecihten olduğunun bilinmemesi. Delillerin hangi vecihten olduğunun bilinmemesi. Ve delillerin yüzeysel olarak zikredilip işte istilal noktalarından tam tespit edilmemesinden kaynaklanıyor bütün bunlar. Bundan dolayı eğer amelin imandan oluşu hakkındaki delillerin fıkhını iyi anlamak istiyorsak, delilleri ilmi olarak ispatlamak istiyorsak, ortaya koymak istiyorsak, bu vecihlere dikkat edeceğiz. Tamam mı? Bu derste vaktimiz yettiği kadar bu 13 vecihten bildiğimizi zikredeceğiz. Yani geriye kalan vecihleri ise önümüzdeki derslerde devam ettireceğiz inşallah. Şimdi 13 delil demiyorum. 13 vecih yani çeşitli yollarla amelin imanda, imanı işaretleri var kitap ve sünnette. Her bir işaret bir vecihtir, bir yöndür. Ve her yönün, her vecihin altında o vecihe, o yöne delalet eden deliller var tamam mı? Biz bunu 13 vecih adı altında ele alacağız. Yani 13 vecih e, içinde ele alacağız. Ve her vecihin içinde o vecihe delalet eden deliller var inşallah. <gülüyor> Şimdi e, birinci vecih. Şimdi Allah subhanehu ve teala azalar ile ameli ne yapıyor? İman olarak addediyor. Yani aynı şekilde Resulü Muhammed aleyhissalatu vesselam da böyle. Bunlar ne yapıyorlar Allah subhanehu ve teala Kur'an'da Resulü Muhammed aleyhissalatü vesselam sünnette azalar ile ameli imandan olarak addediyor. Birinci vecih yönü bu. Yani bu zaten en meşhur olan vecih bunu hepimiz duyuyoruz biliyoruz. Birinci vecih bu ve bu vecihe bu yöne delalet eden birçok nas var. Kitap ve sünnette birçok nas var. Mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Enmel mu'minunellezine izâ zükirallahu vecelet kulûbuhum Müminler ancak şu kimselerdir ki Allah zikredildiği zaman kalpleri ürperir. Ve izâ tuliyet aleyhim âyâtuhu zâdathum îmânâ. Onlara onun ayet ayetleri okunduğu zaman imanlarını arttırır ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Ve sadece Rablerine tevekkül edenler. Elizine yuqiymon as onlar ki namazı ikame ederler, namazı kılarlar. Vemi marazaknâhum yünfikûn ve verdiklerimizden infak ederler. Ulaikehumul mu'minuna hakkı, işte onlar hak müminlerdir. Luhum derajatun, inde Rabbihim, Rableri katında onlar için dereceler vardır ve magfiratun ve bağışlanma vardır ve reskun kerim, kerim rızık vardır. Allah Subhanu ve taala'dan onlara. Şimdi bu ayete baktığımızda ne? Allah subhanehu ve teala birçok vasıf zikrediyor. Ve zikrettikleri vasıflarla kulun gerçek mümin olduğunu zikrediyor. Tamam. O zaman bu ayet birinci vecihe delalet ediyor. Yani birinci vecihin delili. <gülüyor> ve yine mesela Allah subhanehu ve teala ne buyuruyor? Kad اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون yani devam et 11. yani mesela mümin suresinin en başından ilk ayetinden başla ta 11. ayetine kadar devam eder. Allah Sübhane ve Teala bahseder. Der ki müminler kurtuluşa ermişlerdir onlar ki namazlarında huşu içerisindeler. Onlar ki boş sözden yüz çevirirler işte zekatlarını eda ederler. Rızklarını korurlar vesaire bir sürü amel ameli şeyler söylüyor müminlerin vasıfları olarak. Yani bak görüyorsun mesela bundan önceki ayet olsun, bu ayet olsun. Allah Subhanahu ve Teala hep amelleri ne yapıyor? İmandan olarak addediyor. Tamam? Yine mesela başka bir ayette vel müminun vel müminat bazıları u Mesela e, mümin erkekler, mümin kadınlar Bunlar nedir? Hepsi birbirlerinin dostudurlar. Birbirlerinin kardeşleridirler, dostudurlar. Ye'muruna bil ma'ruf ve yanhavun anil Bunlar ne yaparlar? İyiliğe emrederler, ma'rufu emrederler, iyiliği emrederler, münkerden ne yaparlar? ederler bak hepsi amel bunların Allahü ve Teala müminlerin özellikleri sonra ayetin devamli diyor ki okumunu salate namazı kılarlar boyutuna zekat zeeti verirler boyut boyayı onun Allaha varusuule Allah'a ve res itaat ederler lay seyar ha işte onlar Allah onlara ne yapacaktır merhamet edecektir innallahı aziz'n hakim Allah azizdir hakimdir yani bak görüyorsun namaz zekat Emriül marruf ve Nehi anil mumkar bunların hepsini Müminlerin vasıfları Allah sühan ve Teala hep ameli imandan burada ne yapıyor Addediyor mesela yine başka bir ayette ve mekan Allahuyıa imankü meşhur ayet Allah imanlarınızı zaya edecek değildir Biz bu ayeti anlatmıştık Bu ayet selefin istediler olarak getirdiği en meşhur delildir en meşhur deliller arasındadır Buradaki maksat işte buradaki iman var ya Allah imanlarınızı za edecek değildir kısmı buradaki maksat biz bunu anlattık. Beytül Makdis'e doğru kılınan namazdır. Hatta cumhurul müfessirine göre, yani müfessirlerin cumhuruna göre de böyledir durum. Oradaki namazdan kasıt nedir? Şey oradaki imandan kasıt nedir? Namazdır. Yani Allah Subhanahu ve teala namazı iman diye isimlendirmiştir. Bu ayetle mesela Ebu Ubeyd Kasım İbni Sallam olsun, İbn-i Recepül Hanbeli olsun, La Rekai olsun, Ondan sonra İmam Acırri olsun, i̇bn Battı olsun, Beyhakı olsun ve daha birçokları bu ayetle istilal ederek amelin imandan olduğunu veya Allah'ın ameli iman diye isimlendirdiğini delil getirmişlerdir. Bu imamların hepsi de bu ayeti böyle anlamıştır. Tamam. Yine mesela başka bir delil, Bukhari müslimdeki mesela i̇bn Abbas radıyallahu anhümmanın hadisi. Bu da en meşhur hadis. Yani sünnet, sünnet veya hadisler arasındaki Ehl-i Sünnet'in en güçlü, en meşhur istidlal bir tanesidir bu hadis. Meşhur Abdul Kays hadisi. İşte ne Abdul Kays heyeti Nebi sallallahu aleyhi geliyorlar ve diyorlar ki ya Resulullah bize bir şey emret. Bu emrettiğini biz de arkamızda kalanlara yani biz de gelmeyenlere haber verelim ve biz de ne yapalım bununla cennete girelim. Nebi sallallahu aleyhi ne diyor? Diyor ki emurukum bil iman billahi vahde bir olan Allah'a iman etmenizi size emrediyorum. Bak şimdi buraya dikkat edin. Bir olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Şimdi Abdülkays heyeti cennete girmek için ne istedi Allah Resulü'nden? Bir emir. Yani bize bir şey emret, biz onu yaptığımızda cennete girelim. Nebi Sassalem diyor ki ben de size bir olan Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Tamam. Sonra Nebi Sassalem diyor ki Vehel tedrūnemel iman billahi واحدة. Yani siz bir olan Allah'a iman nedir? Tek olan Allah'a iman nedir? İmanın, yani tek olan Allah'a imanın ne olduğunu biliyor musunuz? Bunlar diyorlar ki Allahu ve Rasuluhu alem. Allah ve Resulü en iyi bilendir, daha iyi bilendir. Sonra Ebu Saeed ﷺ diyor ki şahadetu en la ilahe illallah ve anna Muhammedan Rasulullah. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun Resulü olduğuna şehadet etmek ve ikamussalâh namazı ikame etmek ve, ita zekat, ve zekatı vermek ve savmu Ramazan ve Ramazan orucunu tutmak ve entüeddu humusen minel mağnim ganimetin beşte birini yapmak? tehdiye etmek. Şimdi bunlar cennete girecek bir şey istiyorlar Allah subhanahu wa ta'ala nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den. Nebi Sasalem de diyor ki ben size bir olan Allah'a iman etmenizi emrederim. Sonra diyor ki işte bu iman nedir? Bak şimdi imanı neyle tefsir ediyor Nebi Sasalem? Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet etmek, kendisinin O'nun Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı kılmak amel, zekatı vermek amel, orucu tutmak amel, ganimetin beşte birini vermek ne Amel. Bunların hepsi Amel. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kendi diliyle kendi ağzıyla başkası diğer naslarla tefsir etmeden direkt kendisi imanın ne olduğunu amellerle tefsir ediyor. O yüzden bir insan derse ki Kur'an'dan ve sünnetten yani Kur'an'dan bir delil getirin ve sünnetten bir delil getirin ehl sünnetin en meşhur delilleri olsun. İki şey zikredilir. O Beytül Makdis'e doğru kılınan namaza Allah'ın ayette iman demesi ve saydık bir sürü selef alimlerimiz, ehli sünnet alimlerimiz de bunu böyle tefsir etmişlerdir. Cumhur müfessirine göre de bu böyledir. Sünnetten ise işte Abdül Kays hadisidir. En meşhur. Tamam. Burayı anladık inşallah. Şimdi bu Abdül Kays hadisinde selefin istilal ettiği en meşhur delil dedik ya. Mesela Ebu Ubeyt Kasım ibni Sallam olsun. İbni Battı olsun. Ne bileyim mesela yine Beyhaki olsun. Bu hadisi almışlardır mesela istilal etmişlerdir. Bu hadisi özellikle zikredilmişlerdir istidlal babında. Tamam Hadisin delaleti zaten gayet açık ve sarı Burada sorun yok zaten. Bu hadis sabit, meşhur bir hadis. Hadis zaten Buhari, Müslim rivayet ediyor. Başkaları da var. İbn Abbas'tan rivayet ediyorlar. Hatta Müslim başka bir vecihle vesaire Müslim'den hatta başkaları başka vecihle Ebu Said el-Kudri'den radıyallahu anh ondan rivayet ediyorlar vesaire hadis maruf. Yine mesela sünnetten başka bir delil Müslim'de Buhari'de hadisi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki bunu, bunu çok kez zikrettik zaten. El imanu bi dun wa sittuna şube. Ev bi dun wa şube. İman 60 küsür veya 70 küsur ne? Şubedir. Sonra ne diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem? kavlu la ilahe illallah en üstüne la ilahe illallah ne sözü dikkat edin söz. Ve imatatu'l-eza an'ı't-tariq ve en en'aşaseni yoldan eziyet verecek şeyleri izale etmek ve haya şubetun minel iman. Ve haya da nedir? İmandan bir şubedir. Bu hadis 3 rükne delalet ediyor. Yani söz itikat ve amele delalet ediyor. Neden? Şimdi hadisin en başına baktığımızda yani şu obeden sonraki, en başına baktığımızda fe aaleh kawulu la ilaha illallah. En üstüle ilahı illallahı ne yapmak, söylemek. Şimdi burada söz kısmı var. Sonra ne diyor ve edineh en altı imaat atul azanip tarik. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bu da ne? Azalar amel. Sonra ne diyor? Vel haya o şu obetun min iman. Haya da nedir? İmandan bir şubedir. Haya kalbi amellerden haya kalbi amellerden burada da kalbi amelleri sokuyor. Bu da delil ki demek ki kalbi amellerden ne? İmandan. Tamam? Yine mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? El bezeze. bu hadis de mesela çok açık ve net yani. Yani resmen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sanki tabir sahihse şöyle demek istiyor. Amel imandan bir cüzdür. Yani bu kadar net bir hadis. Ne diyor mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? El minel iman. Yani beda beze, bedaze immandandır diyor. Şimdi bezaze bunun hakkında çeşitli şeyler var ne olduğu da yani hepsi birbirine yakın. Yani kaba manası giyimde tevazulu olmak. Böyle basit giyinmek manalarına gelir. Tamam Hadis Ebu Davut de macide var. Ebu Umami hadisidir. Maruf. Diyor ki elbezzâzetu mine'l-i'man yani resmen ve vesselam giyimde tevazulu olma veya basit giyinme amelinin ne diyor? Bu amele imandandır diyor. Görüyor musun? Yani resmen Nebise sellem işaret olarak şunu demiş oluyor. Amel imandandır. Bu kadar açık yani. Tamam mı? Yine mesela Sahih Müslim'de mesela Ebu Malik el-Eş'ari hadisi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki mesela bu hadis de çok açık ve net yani. Amelin imandan olduğuna dair. Etduhur şatrul iman. Taharet imanın yarısıdır. Bak görüyor musun? Taharet. imanın yarısıdır. Yani imandan bir parça yarısı diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam Yani çok net bir bu hadiste. Yani sanki yine bu hadiste de işaret var. Nebis Aleyhisselam ne diyor? Amel imandan bir cüzdür demiş o Yine mesela başka bir hadiste Ebu Davud'un rivayet ettiği mesela Ebu Hureyre radiyallahu anh hadisi. Nebis Aleyhisselam ne buyuruyor? Ekmelül mü'minine ekmelül mü'minine imanen ehsenuhum huluken yani müminlerin iman olarak en kamili ahlak olarak en güzel olanıdır diyor Nebis Aleyhisselam. Yine mesela başka bir hadiste Men ahabbe kim Allah için sever. Ve baghada Allah için buzeder Ve a'talillah'' Allah için verir. Ve men Allah için men eder. ''Fakat istekmale'l iman. İmanı ne yapmıştır? İstikmal etmiştir, tamamlamıştır. Yani Ebu Davud hadisidir bu da. Ebu Umame el hadisi. Yine mesela İbn Mesud hadisi var. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ma min nebiyyin ba'athahu fi ummetin qabli illa kana lehu min ummetihi havariyun. Yani hiçbir nebi yok ki Allah'ın benden önce gönderdiği. Muhakkak ki ne? Onun o nebinin, o nebilerine ne? Havarileri vardır. Bu ashabın ve ashabları vardır. ne bir sünneti. Sünnetini alan, sünnetine yapışan ashabları vardır. Ve ne bir emrihi ve emrilerini ne? Yerine getiren ashabları vardır. Sonra nebi süsleyen diyor ki ثümme innehe tehlufu min ba'dihim khulufun. Sonra onlardan sonraları gelir. Ya'kûlûne derler. Yani bunlar ne yaparlar? Yekulun emala yefalun. Yapmadıklarını söylerler. Ve yefalun emala Ve emr ne yaparlar? Emrolunmadıklarını olunmadıklarını yaparlar. Femen... Sonra Nabi Sallallahu Aleyhi ve diyor, işte istediler noktası burası. Femen cahede Kim onlarla eliyle mücadele ederse, fahuwa فهو... eliyle cihat ederse, eliyle mücadele ederse, fahuwa mu'minun. O mümindir. وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ kim diliyle cihad ederse Fe muminun o mümindir ve cehedehum bir ve kim onun kalbiyle cihad ederse bunlarla Feve muminun O da nedir mümindir veleysever özellik <ذَلِك> bunun ötesinde ne yoktur ne yok Minel iman <الْإِيمان> imandan hiçbir şey yok ne ile alakalı haber ve <الْقَرْدَلِين> hardal tanesi yani bunun ötesinde ne hardal tanesi kadar ne İman yok, tamam. Hadiste gayet açık. Yine müslimdeki mesela başka bir hadiste, Ebu Sa'id'in el-Kudri hadisi, Nabi Sallallahu Aleyhi ve ne buyuruyor? "Men raa'min kum, bu da meşhur hadiz zaten. Men raa'min kum münkeren, falı uğrırhu biyedhi. Sizden her kim bir münker görürse, onu eliyle ne yapsın, değiştirsin. Fe inlemiye Eğer buna güç yetiremiyorsa, fe bilisanihi. Bunu ne yapsın, Diliyle yapsın. فَاِنْ لَمْ Buna da güç yetiremezse kalbi Kalbiyle bunu yapsın. Ve وَذَٰلِكَ اَدْعَفُ iman, İşte bu imanın ne? En zayıf olanıdır. İşte mesela bütün saydığımız kitap ve sünnetten bu deliller açık bir şekilde zaten ne? Amer'in imandan olduğuna delalet ediyor. Şimdi o zaman ahi, birinci vecihi ne yaptık şu ana kadar? Birinci vecihi zikrettik. Neydi birinci veci? Yani dedik ya amellerin imandan olduğuna delil olarak birçok vecih vardır. Değil mi? Ve biz 13 vecih zikredeceğiz dedik. Bunlardan birincisini ne yaptık? Zikrettik. Neydi bu? Allah Azze ve Celle ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem azalar ile ameli iman olarak addetmiştir vecihi. Ve bu birinci vecih altında ne yaptık? Birçok delil zikrettik. Yani bu ana kadar zikrettiğimiz delillerin hepsi birinci vecihin deliliydi. Neydi bu birinci vecih? Yani Allah Resulü, Allah Azze ve Celle ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam azalar ile ameli imandan olarak addetmiştir. Bu birinci vecih. Yani amelin imandan cüz olduğuna amelin imandan olduğuna birçok vecih var. Birincisi direkmen. Yani bazı naslar var amelin imandan olduğuna delil. Mesela önümüzdeki derslerde gelecek birinci vecihte burada kalacağız da Mesela ikinci vecih, mesela delalet eden vecih noktası ki vecihten kastımızı anlayın. Mesela ikinci vecih nedir mesela? Bazı amelleri terk eden, den mesela Allah Subhanahu ve teala bazen ne? İman ismini kaldırıyor. Değil mi? Bazı amelleri terk edenden iman ismini kaldırıyor. Mesela işte emaneti olmayanın imanı yoktur. Ona benzer bir sürü şeyler var, ameller var. Onların terkiyle iman ismini kaldırıyor mesela Allah Subhanahu ve teala. Yani kul imandan çıkmadığı halde çoğu zaman bu ameli terk ettiği için çıkmadığı halde Allah Azze ve Celle ondan ne? iman ismini nefiy ediyor. Bak bu da başka bir vecih noktası. Demek ki amel imandan cüz ki Allah Subhanahu ve teala nasıl da ameli işlemeyenin ne diyor? Ameli işlemeyeni ameli işlemeyenden imanı nefiy ediyor. Bu da mesela ikinci vecih olarak zikredeceğiz. Anladın mı vecihten kastımız? Yani birçok işaret var amelin imandan olduğuna. Birinci işaretı bugün anlattık. İnşallah önümüzdeki dersten itibaren amellerin imandan olduğuna delalet eden diğer vecihleri ve bu vecihlere delalet eden delilleri zikredeceğiz inşallah. Bu haftalık bu kadar inşallah. Çünkü ikinci vecih biraz uzun sürebilir. O yüzden ona girmeyelim. Önümüzdeki dersten itibaren ikinci vecih ve ondan sonra ne kadar ilerleyebilirsek Rabbim nasip ederse devam edeceğiz. Haydarullah ve ali sallallahu aleyhi ve sellem.